Bir kadın, evli bir kadın e, nikahlı olduğu halde başka biriyle zina etse nikahı düşmüş müdür, düşmemiş midir? Evli bir kadın zina ederse, yani nikahı düşmez de, yani nikahı düşmesi için e, dinden çıkması lazım. Yani zina etmeyi helal sayarsa o zaman, hmm. e, mürted olup dinden çıkar, o zaman nikahı da düşer. Evet hocam. Zina etmek büyük günahtır. Dünyada evli bir kadının cezasına e, cezası ölümdür. Ahirette eğer tevbesi kabul olmazsa cehennemdir. Ama e, zina etti diye zina'nın haramlığını kabul ediyorsa içki içen insan gibi içki de haram, zina da haram. Şunun i̇çki gibi içen, mi? Bir, bir dakika, buyurun, i̇çki buyurun. içen bir kimse'nin, dilim ki bir erkek içki ister veya bir hanım içki ister nikah düşer mi? Düşmez. Ama içki ne haramı kardeşim, o haram eskilendirdi evet. dese, içkinin haramlığını kabul etmemiş olur. O zaman dinden çıkmış olur. Buna mürted denir. Mürtedin nikahı da düşer. Amelleri de boşa gider. tecdid iman, imanın tazelemesi. tecdid nikah, nikahı tazelemesi gerekir. Zina da böyle.